Yeni doğan bebeğin akikası yedinci gününde mi ifade edilmesi gerekir yoksa başka herhangi bir günde de yapılabilir? Yedinci gündün itibaren yapılabilir, hemen de yapılabilir. Hmm. Yani o bir şükür kurbanıdır. Yani doğan çocuğa Rabbimiz bize bir çocuk lütfetti diye Allah'a şükür etmek için kesin bir kurbandır. Hmm. İşte o yani, <gülüyor> sünnete uygun olan Ergenlik çağına gelmeden önce kesilmesidir. Dolayısıyla 7. günde de kesebilir, 8. günde de kesebilir. Evet hocam, kefaret orucu birinin üzerine vacip olmuş ve bu kişi bunu ödeyemeden kefaretini tutamadan vefat etmişse. Şimdi kefaret orucu yapıyor? vacip değil farzdır bir defa. Hani yani burada kullandığımız vacip kelimesi bizim fıkıhtilinde lüvucup. Hı -hı. yani vücud içindir, zorunluluk içindir anlamında diyorsanız evet. farz, bir de bizim hani namazın vacipleri, farzları Hı -hı. diye ayrımında yani vatandaş anlasın diye söylüyorum. Şimdi eğer bir insan e, delim ki Ramazan ayında başladığı bir orucunu hastalık gibi, yolculuğa çıkmak gibi herhangi bir mazereti olmaksızın kasıtlı keyfi bozarsa ee, iki ay oruç tutması lazım. Eğer iki ay oruç tutmaya gücü yetmezse tabi önce köle azal edecek. Köle olmadığı için onu zikretmedim. Yani köle dışarı çıkarsak iki seçeneğimiz var. Ee, önce iki ay oruç tutması lazım. İki ay sağlık nedeniyle iki ay oruç tutmaya gücü yetmiyorsa akşamlı sabahlı ne yapacak? 60 fakiri doyuracak. Hı hı. Şimdi bir kimse e, sağlığındayken bu kefareti yerine getiremediyse eee vasiyet edecek. Geriye kalan yakınları, eşi, çocuğu, kardeşi neyse, onlar e, bu ölenin e, geriye bıraktığı malından e, işte 60 tane fidye verecekler. Diyelim ki geçen sene işte 10 liraydı şey, değil mi? Evet. Sadra'ya fıtır miktarı 10 lira diyelim. E, 10 liradan 600 lira. E, kefaret yerine gelsin. E, kefaret borcundan kurtulsun diye bunu ölümünden sonra da verecek. Şimdi sağ olsaydı oruç Oca gücü yetmiyorsa sağlığında bu miktarı verecekti. Sağlığında veremediği için borç olarak kaldı. Neyse nasıl ölen birisinin, derin ki bana, şurada Ahmet Efendi öldü, bana bir 100 lira borcu vardı. Ne olacak? Geriye bıraktığı malından 100 lira alınıp bana verilecek. Bu kul borcudur. Bu da fakirin hakkıdır. Artık bu da Allah'a karşı bir boştudur. Ee, o yine e, ölenin malından alınıp bu fakirlere verilecek. Yani her, herhangi bir verilir mi hocam? Efendim. Herhangi bir ne verilir mi? Fakire verilecek. Fakirin hakkı. Yani Müslüman'a verilecek. Yani Müslüman fakire verilecek. Yani dinen fakir sayılan insanlara verilecek. Yine burada da zengin olanlara veremez efendim. Hı. Yani usulü furoa vermeme Üsülü, meselesi usulü, var yani burada da. Zekat kime verilebiliyorsa. Hı hı. Ee, bu kefaret de ona verilir. Yani kefaret e, fidyesi de, oruç kefaretinin fidyesi de e, dinen zengin olmayan ve kişinin bakmakla yükümlü olmadığı fakir kimselere verecek. Yani e, ölenin annesine, babasına, oğluna, kızına ve bunların çocuklarına verilmez. Ama fakirseler kardeşlerine, kardeş çocuklarına, amcalarına, halalarına, teyzelerine Verilebilir. Yani bunlar zevil erhamdır. Ee, birinci dereceden yakını değildir. Yani kişinin birinci derece yakını annesi, babası, oğlu, kızıdır. Ve bunların e, yani ebesine, dedesine de yani babasının babasına annesinin annesine de veremez. Oğluna, kızına ve bunların çocuklarına da veremez. Yani hani zekat da veremez. Sadaka da veremez. Bu kifareti de kefaret fidyesinde veremez. Evet.